Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İki büyük hakikati öne çıkararak bir çalışmayı gerekçelendireceğiz. Birincisi Allah'ın bütün Müslümanlara parçalanmadan bir arada durmalarını emrettiği tartışmasız bir gerçektir. Hiçbir Müslüman, biz birleşmek, bir arada olmak zorunda değiliz gibi bir cümle kullanamaz. Müslümansa şüphesiz, Müslüman değilse kullanabilir. Va tasimu bi hablillah jami'an wa la Hepiniz Allah'ın ipine sarılın, bölünmeyin. Kur'an'ın ayeti bu. Ali İmran Suresi'nin 103. ayeti. Hiçbir Müslüman bu ayetin onu ilgilendirmediğini düşünemiyordur. Allah namazı ne kadar emrettiyse Hacetmeyi ne kadar emrettiyse o kadar da Müslümanların bölünmemelerini bir arada durmalarını emretmiştir. Bu birinci hakikat. İkinci hakikat. Bu büyük gerçeğe rağmen Allahu Teala insan oğlunu kendi başına yaşamak ister. Kimseyi bağrında tutamaz bir yetenek ve istekte de, de yaratmıştır. Sanki insan, mıknatısın zıt kutupları gibi, birbirini iten, bir güç taşıyor zannedilir. Bu ikinci hakikat şu demek, Allah bize, bir arada duracaksınız, böyle istiyorum buyururken, durulması hemen sağlanabilir bir duruş olduğu için değildir bu. Tıpkı sabah namazı kılın dediğinde, bir kere bir kılıp, nüfus huviyet numarası aldığımız gibi sabah namazı kılıyor numarası alamıyoruz da, 70 sene yaşayanın 70 sene her sabah sabah namazına kalktıktan sonra sabah namazı kılıyordun sen. Ünvanını alabildiği gibi Allahu Teala bir arada duracaksınız birbirinizle ayrılmayacaksınız buyururken bünyemiz bir arada duramaz bir bünye olduğu için bunu buyuruyordu böyle buyuran ayeti duyar duymaz insanlar hemen bir araya gelip yapışmıyorlar. Tıpkı sabah namazı 60 yıl, 70 yıl sürdüğü gibi bir Müslümanın kendi öz yakınları ile bile bir arada durma mücadelesi 10, 20, 30, 40, 60, 70 sene ancak belki bir eğitim, mücadele, cihatla bir arada durmayı başarabileceği duruşa dönüşür. O zaman bu maksadı şu şekilde beyan edelim. Allah birbirimizi itecek yapıda yaratıp, itmeyin birbirinizi, göreyim sizi buyurmuştur. Tıpkı uykuyu sevdiğimiz halde sabah namazına kalkmamızı emir buyurduğu gibi. Müslümanın sabah namazı imtihanı ile öbür Müslümanla bir arada durma başarısı aynıdır. Bunu beceremeyen Müslüman tıpkı sabah namazında bir arada durmayı beceremeyen Müslüman gibi Müslümanlığı sorunlu olarak Rabbine gider. Bunun tabii sonucu şudur. Nedir Müslümanlık sorusuna cevap ararken her şeye rağmen bütün Müslümanlarla bir arada durmaktır demek zorundayız. Bunu sadece haç günlerinde bir arada durmak olarak anlarsak hayatı bir güne indirmek kadar yanlış bir iş yapmış olur. 365 gündür bir yıl. Haçta Arafat'ta bir gün beraber duruluyor. Hayat bir günde yetinilmiyor ki. Ne kadar namaz o kadar kullukta başarı dendiği gibi ne kadar din kardeşliği ne kadar Müslümanla her şeye rağmen etnik yapı farkına, maddi çıkar çelişkilerine, ahlak bozukluğuna, iticiliğe her şeye rağmen bir arada durmak becerilebildiği zaman Allah'ın rızası yolunda gidiliyor demektir e peki aynı adamlar kardeşliği becerdiler ama mesela zekatta kusur yaptılar olur olur tıpkı zekat verip bu işte kusur yaptıkları gibi En'am suresinde Allah çok açık bir şekilde benim yolum budur bu yoluma uyacaksınız. Başka yollara sapıp dağılmayacaksınız. Buyurdu Allah. Tıpkı ve akimus salah buyurduğu gibi. Namaz kılın buyurduğu gibi. Yüz emri vardır Allah'ın. Yirmisini yapmıyordur insan. Yüzde seksen iyi iş yapıyordur. Yüzde yirminin hesabını verecektir. Sabah namazının muadili, Kur'an okumanın Muadili, hacetmenin muadili olarak mümin kardeşlığı korumayı gördüğümüz zaman bir iş daha becermiş olacağız. Bunu göremeyince yani böyle mümin kardeşlığı bir arada göremeyince karşımıza ne çıkacak o zaman? Bir noktada eksik bırakılmış müminlik çıkacak. O eksik bırakılınca da başka bir taraftan bir yerleri kaşıtacak o. Başka sökükler getirecek beraberinde. Bu kolay mı? Kolay olsa emretmezdi Allah. Hac belki bundan kolaydır. Güneşin altında da olsa, sabahtan akşama kadar bitiyor neticede Arafat'ta vakfe. Ama, hacı sabır, hacı sabır. Niye diyorlar insana, ya bu hayatta bir defa, aman, sabredelim sabırsız aç yapılmaz dendiği için Ramazan'da genç oruç tutarken ben tutamıyorum dendiğinde annesi ne diyor ona yavrum biraz daha hadi biraz daha sabır biraz daha sabır bak akşam oldu hem bugün daha hafif sıcak o kadar yok sabır isteniyor teravih zor gelince ne diyor hoca efendi Müslümanlar biraz sabır yahu, biraz sabır diyor her şey sabırla oluyor o zaman müminlerin Allah'ın bariz, tartışmasız bir emri olan mümin kardeşliklerini yaşatma, birbirlerinin ter kokusuna katlanma, birbirlerinin nefes kokusuna katlanarak Allah'ın rızasını kazanma mücadelesi sabır istiyordur. Eğer bugün biz, onun bizim memleketten olmaması sebebiyle, bunun da bizim ekolden olmaması sebebiyle, bunun tipini beğenmediğim için, bunun da parası olmadığı için, bunun da şu, bunun da bu sebeplerle. Müminler de müminlerle bir arada durmayı beceremiyorsam. Bu bir arada durmayı becerememek, eşler arasında bile nüksetmiş bir hastalık ise. Evlat ve baba anne arasında görülebilir bir hastalık ise Evlat evlada, kaynana gelinine, kayınpeder damadına eğer sabredemiyorsa bizim sabır ayarlarımız bozulmuş demektir. Fabrika ayarlarına geri dönmek zorundayız. Bizi insan olarak yaratan. İmtihan edip cennete koymak istiyorum. İmtihanı kazanamayan cennetime giremeyecek diyen Allah'ın şu şartlarla ancak kulluğumu başarıyla bitirebilirsiniz diye buyurduğu ne varsa o ayarlara dönmek zorundayız. Bugün Müslüman filan etnik yapısından dolayı bir Müslümanı beğenemiyorsa eğer maazallah bu küfre kadar götüren tehlikeli bir hastalıktır. Boyutu çok tehlikelidir. O Müslümanın sizi ben halk halk kitle kitle farklı farklı yarattım birbirinizle tanışın, birbirinize tahammül edin diye böyle yaptım diyen Allah'ı hatırlayamamış demektir. Fabrika ayarında bozukluk vardır. Ben namazda ellerimi şöyle bağlıyorum, filanca böyle bağlıyor, yanı başımda da gelmiş namaz kılıyor, leş kokuyor gibi, sanki üstü başı pislik kokuyor gibi ondan rahatsız oluyorsam, sadece elini benim elim bağladığı gibi bağlanma üstelik de biliyorum ki öbür mezhepte helal bu o de hak mezhep diyordum zaten ben buna rağmen uyuz olup sünneti kalkıp başka yerde kılıyorsam o benim yanımda durmasın diye kesinlikle fabrika ayarlarımız bozulmuştur Allah'ın ve peygamberinin yerine başka güçler gelmiştir Kur'an'ın ve sünnetin aydınlatıcı projektörünün yerine başka mumlar dikilmiştir. Bu Müslüman'ı mümin kardeşine bile sabredemez kıvama getirdiyse mümine bile sabredemeyen mümin kardeşi eşi bile olsa çocuğu bile olsa aynı davadan yol arkadaşı bile olsa onun kafirlik olmayan Farklılığına sabredemeyen müminin sabır ayarları bozulmuştur. Bu isterse A ve B şahısları için söz konusu olsun, isterse de toplum olarak olsun. Yani bu bir beladır. Sabır ayarı bozukluğumuz bir beladır Allah'tan. Bu bela bireylere de inmiş olabilir toplum olarak da inmiş olabilir. Biz Mısırlıları lanet edip, karla, Bedeviler, Afrikalılar, Firavun'un çocukları diye, aynı namazı kıldığımız halde itiyorsak, onlar da bizi sömüren kanuninin çocukları ne olacak diye, mesela görüyorlarsa misaller vermeye çalışıyorum. Böyle bir vaka <gülüyor> inşallah yoktur. O zaman onların da bizim de, Allah'ın koyduğu ve İslam'la ayarladığı sabır ayarımız bozulmuştur tahammülümüz bozulmuştur bu gidişle biz hacca da sabredemeyiz, 17 saatlik Ramazan orucuna da sabredemeyiz, zina etmemeye de sabredemeyiz, faiz yemeyip helaliyle de olsun, evimizin gece konda olsun zararı yok, kulübede oturalım zararı yok diyecek, sabrımız da bozulmuş demektir, kesinlikle ortada büyük bir sabır ayarı bozukluğu vardır, bu sabır ayarının her an tazelenmesi gerekiyor demektir, Kur'an ayarıdır bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayarıdır birbirlerinin abi kardeş katili durumundaki hatta kabile olarak 50 sene 100 sene birbirleriyle savaşanları Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devleti kurduğun, devletini kurduğunda bu ayar sistemiyle kurtardı bu ayara uydurduğu için onları Allah onlardan razı olsun %100 meleklerle yarışan kimseler oldular bugün tekrar bu fabrika ayarlarımıza bu ashab-ı kiram üzerinden birbirimizin volmunu ayarlamaya mecburuz. Buna döneceğiz. Kıyamet gelmeden ya da bizim bireysel kıyametimiz kopmadan bunu yaparız ya da bu bozuk ayarla Allah'a gidersek vay halimize. Bugün ümmeti Muhammed tarihinin yaşadığı en çetin günlerini yaşıyor. Bugünkü çetinliği ümmeti Muhammed bir daha yaşamamıştı. Neden? Bugün ümmeti Muhammed büyük bir kargaşa ve zafiyet yaşıyor. Bu zafiyeti akide yani iman konularında görebiliriz. Bugünkü kadar ümmetin çocukları Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, sünneti tartışmamışlardı. Camilerde bile sünneti konuşmak neredeyse ayıp olduğu oldu. Tehlikeli oldu. Sünnet düşmanlığı iyi Müslümanlık gibi gösterimi Bugünkü kadar ümmet imanı zayıf hale gelmemiştir. Büyük büyük yeni yeni camilerin dibinde bira içen yeni nesil oluşmuştur. Gavurluğa razı değil, keyfinden tavize de razı değil. Böyle bir nesilken siyasette, iktisatta, ahlakta, sosyal yapıda büyük bir zafiyet vardır. İki, insanlar maalesef, ümmeti Muhammed olduklarını söyledikleri halde, devletlere bölünmüşler, devletlerin içinde de, kliklere, gruplara, partilere, gruplara bölünmüşlerdir. Yani kafirlerin, masa üzerinden harita koyup, şu kadarı filancalara, şu kadarı filancalara, o buna çok oldu. Şu köşesinden kes biraz, kes. O köşesinden, pasta dağıtır gibi, Yüz sene önce ümmeti Muhammed'in toprakları ona buna dağıtılmış, hazır yutulur lokma haline getirilmiştir. Bu yetmemiş gibi. Hani Yemenimiz bir parçaydı, Yemen de kırk parça olmuş bu sefer. Ümmeti Muhammed bir baklava tepsisindeki baklava dilimlerine benzetilecek şekilde kafirlerin çatalına uygun hale getirilmiştir. Çatalını batırıp tutmaktadır. Aynı şekilde bugüne kadar ümmeti Muhammed'in içinde akide sorunları yani iman sorunları olmuş mudur? Olmuş mudur? Bir batıniyilik hareketi vardır. Yani tarihin belli dönemlerinde ümmeti Muhammed'in imanı kendi içinde bir sarsıntı yaşadığı günler olmuştur. Ama kafirlerin Müslümanlara imanını öğretmeye kalktıkları bir dönem hiç olmamıştır. Bugün o da oldu. Bugün Avrupa'da, Amerika'da İlahiyat tahsili yapmış insanlar neye inanmamız gerektiğini, neye inanmamamız gerektiğini, Müslümanların çocuklarına öğretmeye kalkmışlardır. Ve bunu yaparken de kimden öğrendim bunu dediğimizde filan üniversitedeki hahamdan papazdan öğrenmiş. Müslümanlar dinlerini Yahudilerden, Vırsiyanlardan öğrenmeye kalkmışlar. Daha da fenası, büyük güçler, kafir organizeler, Müslümanların içindeki bu grupları elemanlarını kullanarak buna inanırsanız sizinle barışırız. Akidenizden, Kur'an ayetlerinden bunları silmezseniz siz düşmanımızsınız, sizi NATO'dan çıkarırız, bilmem ne yaparız diyebilmektedirler. Allah'a nasıl inanacağımızı, Kur'an'ı nasıl okuyacağımızı bile kafirler adeta bize öğretmeye kalkmaktadırlar. Öbür taraftan da bir başka ee, yaşadığımız tehlike tutuyorlar Müslümanların topluca imha edileceği büyük bir savaş planını gözümüzün içine baka baka bize ilan ediyorlar sizi gelip bir gün bombalayacağız filan yerde askeri üssümüz var diyebiliyorlar yani bize ölümü gösterme cüretinde bulunuyorlar bir başka bugün var olup bundan önce var olmayan başka bir sorun, Müslümanlar olarak biz, kafirlerden kavram öğrenmeye kalktık. Barış, onların anladığı bir kavram oldu da, Allah'ın adı selam, barışı biz her gün birbirimize selamun aleyküm diyerek verdiğimiz bir kavram olduğunu unuttuk. Esmaül Husna'dan olan barışı kafirlerden alır olduk vatan savunmasının ne zaman nasıl yapılacağını, faizin ne demek olduğunu onlardan öğrenmeye kalktık. Kavramlarımız, ibadet dahil, selamımız dahil onların literatürüne uygun bir konuma getirildi. Bu ümmetin bugün geldiği ağır noktanın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için verdiğimiz örnekler bir başka Bugün olan, bugünden önce görülmeyen, hep bu kardeşliğimizin parçalanmış olmasından bu hale geldiğini vurgulamak için bu örnekleri veriyorum. Bugün görülen, daha önce olmayan bir ahlak düşüklüğü düzeyidir. Gerek kullandıkları medya organları ve gerekse serbestleşen turizm sayesinde bize gelen ahlaksız turist, Bizim ahlaksız yerlere gidip oradaki ahlaksızlıkları göreb bize getiren turistlerimiz kesinlikle büyük bir ahlak erozyonuna hatta yıkımına sanki hiç ahlak yokmuş durumuna getirmişlerdir. Ümmet bugünkü kadar ahlakından uzak yaşamamıştır. Bu ahlak çöküntüsü nedeniyle de ümmetin bütün grupları birbirleriyle boğuşur durumdadır. Analar babalar çocuklarıyla, eşler birbirleriyle, kardeşler birbirleriyle, ticari ortaklar birbir, kimse kimseyle barışık olmayan bir toplum haline geldik ki, Neuzübillah, bugünkü bu durum Allah'ın koruması dışında e, hiçbir şekilde umut vaat etmiyor, muhakkak bir kere daha, Sabah namazı kavramını ciddiye aldığımız gibi, Allah'ın bir arada durun, doğru yolum budur benim, ve enne hâdâ sırâtı, ve enne benim yolum budur, bir arada durun, başka sistem kurmayın, buyurduğunu anlayacağız, birbirimize tahammül etmeye alışacağız. Bu sabrı yeniden göstereceğiz. Babasının, katiliyle aynı camide namaz kılan ashab-ı kiramla başka türlü biz buluşamayız cennette Ebu Cehil gibi bir melun oğlu melunun oğlu ikrimeyi canım kardeşim diye Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olunca bağrına basan ashab-ı kiramın Müslümanlığı bu Müslümanlıktır bunun hiçbir alternatifi de yoktur. Taviz veremeyiz bu konuda. Bir sorunumuz daha var. Bir sorunumuz daha var. O da nedir? Yani daha önce olmayan, bugün var olan, dün düşman dışarıdan geliyordu. Bugün evlerimizin içine sızmış durumdadır. Vakıflarımızın içine sızmış durumdadır. Haç gafilemizin içine sızmış durumdadır. Her halükarda düşman, Dışarıdan boru öttürmüyor. Kulağımızın dibinde davul tokmağı vuruyor. Bu da tehlikenin ne kadar vahimleştiğini göstermektedir. Bunun için bir noktada hamd edeceğimiz, Rabbimize şükredeceğimiz bir mesele var. Allah'a hamdü senalar olsun. Hala mikrop İslam'ın temellerine bulaşmamıştır. Allah'a iman meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kadere iman, bunlara te temas etmedi. Hala namazı inkar, orucu inkar, zekatı inkar, e, e, haccı inkar, kelime-i şehadet, bu kavramlar evet tek tük kader nedir nedir diyeni Müslümanlar tükürüğüne boğdular elhamdülillah. Ne diyeceğini şaşırdı. İç elindeki foya ortaya çıktı bu sefer. Asıl maksatlarının dini soğutmak, peygamberden koparmak olduğu anlaşıldığı için kimse bir daha kadere de hakaret edemez oldu. Elhamdülillah, şükürler olsun henüz hastalık cilt düzeyindedir, ciğerler düzeyinde değildir diye avunmuyoruz umuyorum da gayretimizi artırıyoruz diyeyim. Ama böyle devam ederse ciltten ciğere de, de geçecektir. Ciğer de bu hastalıktan etkilenecektir. Şimdi birbirimizle uğraşmanın sonucu olarak bu noktaya geldik diyoruz. Ben acı bir gerçeği inşallah yanlıştır, tarihi bir hakikat değildir diye söyleyeyim. Bir Kadir gecesinde Osmanlı orduları sağda solda perişan haberleri gelirken Bursa'da Ulu Cami'de Kadir gecesi zikir yapacak olanlar sesli zikir mi yapalım sessiz zikir mi yapalım diye birbiriyle kavga ettikleri günlerden üç gün sonra beş gün sonra Osmanlı'nın hilafeti gitti. Müslümanlar kafirlere din tebliğ etmeyi görev kabul ettiler de birbirlerine tahammül etmeyi birbirlerine karşı sabırlı olmayı asla öğrenemediler ise Allah sonumuzu hayretsin deriz. Bunun için bir, bir, eğer Allah için iş yapıyorsak, Müslümanlığımız Allah içinse, Allah'ın cennetine girmek istiyorsak, Allah'ın peygamberinin şefaatine ermek istiyorsak, ve bir iş yapıyorsak, ve bu da Allah içinse, Müslümanlık içinse, niyetimize göre Allah karşılık verecek. Dolayısıyla tarikatımı savunmak, vakfımı savunmak, benim dergimi satmak, onun yanlış olduğunu Tarihin önünde ispat etmek, onu rezil etmek gibi niyetlerle yaptığım hiçbir iş Allah için değildir. E bu kadar Allah için olmayan bir işi nasıl ben yaparım da bunu da Müslümanlık adına yaparım? Niyet tasihi gerekiyor. İlk sabır ayarı budur. Bana göre Allah için olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah için diyor mu? Kur'an ona Allah için diyor mu? İçine riya bulaşıyor mu? Gösteriş bulaşıyor mu? Benim grubumu savunmak bulaşıyor mu? Pis Arap diyecek bir ırkçı mıyım? Zenci diyecek bir ırkçı mıyım? Kafa tasçı mıyım? Bunların hepsi çok önemli. Şeytan tabii yok canım sen Evliyaullah'tan birisin diye olabilir kalbimle vicdanımla müminsem eğer baş başa geleceğim yani ben yıllardır bu cümleleri bu adam için kullanıyorum bu grubu dışlıyorum ne oldu? İslam ne kazandı? ben kazandım sadece sosyal medyada şöhretim oldu benim pop popüleritem arttı İslam'ın arttı mı? İslam güçlendi mi? Kafirler, Müslümanlara dikkat edelim, başımıza bela olurlar mı dedi, yoksa biz dövüştükçe, tarikatımızı savundukça, mezhebimizi savundukça, ırkımızı savundukça, Anadolu'nun daha İslam olduğunu, Medine'den daha güzel olduğunu söyledikçe, kim güçlendi? Kim zayıfladı? Niyet ayarı çok önemli. Bu niyette, kamuya ilan edilir bir şey değildir. Niyet kalptedir, yüreklerdedir, onu Allah bilir Celle Celaluhu. Bu sebeple ben, benden iyi Müslüman nasıl olabilir bu dünyada? Ya da beni yetiştiren Hoca Efendi'den. Kutbul Aktab Hazretleri'dir. Öyle bir kutup filan değil de, öyle dünya iki kutbu var, bizim büyüklerimizin yedi kutbu var. Dediğim zaman aslında kendime yağlı bir koltuk aradığımı nasıl inkar ediyorum ben? فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ kendi kendinizi abartmayın, temize çıkarmayın buyuruyor Allah, Şeyhimi niye ben abartıyorum, niye şeyhımı, hocamı, bizim vakfın başkanını, bizim kitapları yazan yazarı, niye Allahu Teala'nın huzurunda tezkiye ediyorum, İnşallah imanla ölüp gitmiştir, hocam niye diyemiyorum da, süper imanla öldü diyorum, gördün mü, yanında mıydın Azze Aleyhisselam ruhunu alırken, bir defa bizim, kendi kendimize hak benimdir benden yanadır benden başkası hakkı konuşamaz hocamdan başka kimse konuşamazdı zaten onun hocasından başka neredeyse melekler bile konuşamaz düşününce niyet ifsadı kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor bu niyetin tahsihi gerekiyor İkinci olarak çok açık bir şekilde Allahu Teala buyuruyor ki Hud suresinin 118. ayetinde İnsanların bir arada tek görüşte olmaları mümkün değildir. Çare yok. İnsanların bir bölümü Budist olacak, bir bölümü Hristiyan olacak, bir bedim bir ateist olacak, bir kısmı filanca olacak, bir bölümü de Müslüman olacak. Müslümanların içinde de bir bölümü filanca, Alimin mezebinden gitmekten hoşlanacak, bir bölümü filanca'nın mezebinden gitmek hoşlanacak, bir bölümü filanca'dan, bir bölümü ben ashabi kiramdan başkasını takmam diyecek, bir kısmı da İmam-ı Azam'ın ne kusurunu bulduğunuz diyecek, onun peşinden gidecek. Hiç birimiz öbürümüzün ayar makinası da değiliz. Hiç birimiz turnusol kağıdı değiliz. Hesabımız Allah'a kalacak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile yüzeysel ben yapacağımı yaparım. Hesabı Allah'a bırakarım buyuruyor. 1400 sene sonra biz gelip de hesabı niye Allah'a bırakmıyoruz? Peygamber aleyhisselam ve hesabı Allah? ben yaptıracağımı yaptırayım hesabı Allah'a bırakayım buyuruyor. Biz ise bizden olmayan herkesin hesabına talibiz. Kendi hesabımıza talip değiliz. Bu kesinlikle çürümüş bir fabrika ayarıdır. Bozulmuş bir sabırdır. Düzeltilmesi lazım. Biz bu ümmet olarak ana iman esaslarımız, ana ibadet esaslarımızda bir inkar olmadığı sürece birbirimizin muhasebecisi değiliz, birbirimizin hoş Herkes yaptığını yapacak. Madem seninkinin daha çok hak olduğunu düşünüyorsun, çalış, yeni nesti sen senin mezebinden, senin ekolünden yetiştir, başkasını doğrayarak değil diğer koyunları bitirerek sen merasana kalsın diye düşünen büyük bir koyun olmayacaksın bırakacaksın Allah'ın mülkünde herkes kendi fikriyle yaşayacak kafirler kafirliğiyle karşında durunca senin düşmanın onlar zaten müminlerinden içinden de birisi çıkıp e, kesinlikle e, haram denecek kesinlikle dalalet denecek bir iş yaparsa onu da karşı cepheden göreceğiz o zaman üçüncü düzeltilmesi gereken sabır ayarının asıl mekanizması, Allah, akıl, anlayış ve çevre olarak Müslümanları farklı farklı yaratmıştır. Neden Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onca dehasına rağmen, mağrip ülkeleri denen Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Oralarda niye yüzde beş bile nüfusu olmadı? Kitapları mı gitmedi oraya? Niye soğuk ülkeler, işte bu Orta Asya ülkeleri, bu Irak, niye buralarda, niye Anadolu'da mezhebi tuttu? Çünkü Ebu Hanife, allah Teala'nın yarattığı bir meleke, bir akıl, bir anlayışı temsil eden bir kafa yapısına sahipti. O bu topraklara uydu. İmam Malik Medine eksenli olduğu halde Mağrip'te tuttu. Medine'de tutmadı. Medine'de yetişti. Medine'de Maliki mezhebi hiç olmadı. Mağrip'te oldu, Endülüs'te oldu. Bunlar hepsi Allahu Teala'nın planlamasıdır. Dün böyleydi. Bugün de böyle olacak. Kıyamete kadar da böyle olacak. Yani biz hepimiz bir bardak gibi fabrikada aynı aklı taşımıyoruz bardakların hepsi birbirine benzeyebilir Müslümanların hepsi birbirine benzemez bunu anlayamayınca ayarlarımız bozuluyor işte hatta hiçbir baba çocuklarının hepsinin aynı olmasını da istememelidir bu bile zulüm olur yanlışlık olur ve dördüncüsü dört mezhepte haktır sözü haktır Müslümanlar Kabe'ye gidip birbirlerinin mezhebini birbirlerinin bakışlarını tartışarak Kabe'nin dibinde kavga edemezler Kabe'nin dört duvarı var Müslümanların da dört mezhebi var Ebu Hanife gibi müttakî Ebu Hanife gibi akıllı Ebu Hanife gibi ashab-ı kiram hayranı Ebu Hanife gibi Arapça bilen Ebu Hanife gibi hadis teryası biri çıksın beşinci mezhepte olsun ama yazdığı tezle meşhur olmak için değil Ebu Hanife'deki zindanlarda çürümeye razı olacak takva ehli olacak dünyanın tamamını bile almaya razı olmayacak bir kafa yapısında, beşinci olsun, altıncı olsun, yedinci olsun, olmadı bin senedir, bin yüz senedir olmadı, olmayacağı da belli, olsun ama, biz derdimiz yok ki, bizim kimseden bir alıp vereceğimiz yok ki, bir başka meselemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beşinci fabrika ayarına dönüyorum, tartışırken aşırı gitmeyi münafıklığın saf dört ölçüsünden biri görüyor mu görmüyor mu dört şey saf münafıklıktır kimde bunlar varsa saf münafıktır kimde bunlardan biri varsa o kadar munafıktır buyurmuyor mu Allah'ı zikreder gibi filan Müslümanla sataşmayı İbadet haline getiren birisi aşırı gitmiş değil mi? Munafıklık alameti değil mi bu yaptığı? Bu kadar basit. O zaman bir fabrika ayarı daha, bir sabır sistemi daha öğreniyoruz. Tenkit yaparız. Ama bu tenkidi ibadet haline getirmeyiz. İşimiz gücümüz birini tenkit etmek olmaz. Çünkü Müslümanın nasıl vazifesi kendi doğrusunu yaşatmaktır. Başkasının eğrisiyle meşgul olmak tamirciliktir, ustalık değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alimler birbirini tenkit etmesinler, Müslümanlar birbirinin hatasını görmesinler buyurur mu ya? Tam aksine Emri bin Maruf Nehyanil Müker yapın buyuruyor ama, el insaf, ölesiye kadar o Müslüman vurmak mı var? Yoksa bu mesele yanlıştır. Allah için uyardım. Selamun aleyküm demek mi var? Otur kalk aynı tartışma. Öyana git düğünde o konuşma, camide o konuşma, bayramda o konuşma. Böyle şey olur mu ya? Cenazede bir araya geliyorsun şu filancılardan mı? Düğünde bir araya geliyorsun aynı sorun. Yazıyor aynı sorun, tweet atıyor aynı sorun. Hep birisinin cehennemlik olup olmadığı ile ilgili şeyler. Bu münafıklığa yapılmış bir yatırımdır ayar bozukluğudur 6. ayarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesi okurken bugününüz nasıl bir gündür bu mekan Mekke nasıl bir mekandır buyurduğunda Allah'ın haram aylarıdır Allah'ın haram ettiği Mekke'dir dedikten sonra malınız Canınız ve onurunuz da bu şekilde haramdır deyip gitmemiş miydi? Veda Hacı sloganı değil miydi bu? Bunda bir şüphe var mı? Sayı hadis değil mi bu? Müslümanın canını almak helal mi? Müslümanın malını almak helal mi? Müslümanın onurunu rezil etmek helal mi? Sadece kızına söz geçirememiş kızı da pantolon giyiyor diye bir alime sövmek helal mi ya? Duramadı, bir sebeple boşandı. Onun ilmine, şerefine, siyasi yatırımına hakaret etmek helal mı? Onurunu kırmak caiz mi? Eğer biz birbirimizin onurunu kırmaya tahammül edemeyip sabredemiyorsak, veda hadçi kime okundu? Kime veda dendi? Nerede o hutbe? Nerede Kur'an'ın, Müslümanların onurunu, baş üstüne getiren, kafirin bile onuruna dikkat etmeyi emreden İslam nerede ya? Kafire bile adil olun ya. Onun gavruluğu yüzünden siz ona yanlış söz söylemeyin diyen Kur'an nerede? Bu büyük bir fabrika ayarı hatasıdır. Ve, ve, yedinci kural, peygamber efendimiz, alemlere rahmet, gökle yer arasındaki bağlantı hep canlıydı o varken, göklerle iletişimi bir saniye kesilmemişti. Buna rağmen ne diyor? Ben, dışa göre karar veririm, içinizden anlamam diyor. Kim tatlı konuşuyorsa ona inanıyorum diyor. Onu haklı zannediyorum diyor. O zaman biz, Niyet okuması asla yapamayız kimse hakkında. Niyet okuması yaptığımız zaman zulme aralık vermiş oluruz. Niyet okuması haramdır. Adamın söylediği sözün şeriattaki karşılığına cevap veririz. Bu söz laboratuvara götürüldüğünde anlamı şudur demek yok bizim düğünümüzde. Eğer bunu yaparsak biz bile bile Müslüman katliamı yaparız ve biz bir Müslümanı incelerken adalet ve insafı bıraktıysak İslam'ın orijinalinden uzak yaşıyoruz demektir bu da 8. kuralımız nedir insaf aleyhimde de olsa, doğruyu söylerim. Adaletim ve insafım. Ben, onun, şu yanlışını tenkit ediyorum, yoksa o benden daha alim birisidir. Ben onun, Müslümanlara şu zarar verdiğini söylüyorum, yoksa Allah için infak eden bir zengindir. Bu ayrı bir mesele. Hatayı tenkit ediyorum, doğruyu da, onun hakkındaki orijinal kanaatimi de kullanıyorum, ve, Hatayı konuşuyorum. Adamı öldürmüyorum. Kadını öldürmüyorum. Hakaret yok. Yanlışı düzeltmek var. Eğer Müslümanın onuruna karşı benim adalet ve insaf duygum kanunların cevap hakkı doğması onun hakaret davası açıp benden bin lira tazminat almasından daha zayıf düşüyorsa konuşacak bir şey kalmamış demektir Allah bu mümini ezdin sorar korkusundan çok onun avukatı şimdi dava açar bin lira öderiz onun için eğvilip bivirip sözü söylüyorsam vay halime benim vay halime ve dokuzuncu sabır ayarımız bizim ben kanaatimi söylerim hüküm vermem bu yaptığı işin yanlış olduğunu söylüyorum dini diyaneti vatanseverliği insanlığı namusu hakkında bir şey söylemiyorum bana ne hiçbir müslüman öbür müslümanın hakimi değildir savcısı değildir kardeşidir kardeş kardeşin katil kararını vermez kardeş kardeşin hatasını aynasıdır çünkü mümin müminin aynasıdır bak Nasıl görünüyorsun benim gözümde derim, kararı Allah'a bırakarım. İlla bir karar verilecekse, tamam veririm, bu kararı da kim versin? Ümmeti Muhammed'in, mesela fıkıh konseyi versin. Fıkıh konseyi versin. Yüz alim bir araya gelsin. Mesela Pakistan'da, Hindistan'da kadiyanilik diye bir çalışma çıktı. Müslümanların, bütün dünyadaki alimleri çok zor şartlara rağmen bir araya geldiler. İslam böyle bir şeyi kabul etmez. Bütün dünya Müslümanları olarak bunun kafir olduğunu, peygamberlik iddia eden bir sapık olduğunu söylediler. Elhamdülillah onlar da kabuğuna çekildiler. Kendi içlerinden şerlerini devam ettiriyorlar. Müslümanlar temizlendi o işten. Bunu birey yaptığı zaman küçük horoz dövüşüne dönüyor bu horoz dövüşü ümmeti bitiriyor bu sefer güçlü bir reddiye yapamıyoruz ve onuncu önemli kuralımız o kafirdir ben müslümanım demediğimiz sürece kardeşlik bağlarımızı keseceğimiz bir ilişkimiz kabul edilemez ya küfrüne karar vereceğim bunu ispat etmem gerekiyor o zaman çünkü kafir demek çok zor dönüp söz sahibini buluyor bu sefer eğer öyle değilse hayır ispat edildi biraz önce bahsettiğimiz bir büyük kurul toplandı uluslararası milletler arası toplanıldı bu söz kafirlik sözüdür dendi ya da o açıkça söyledi zaten ben artık e, bu harideki hiçbir hadisi kabul etmiyorum Kur'an'daki ayetlerinde yüzde seksenini kabul etmiyorum dedi gerek kalmadı zaten kendi itiraf etmiş oldu bunun dışında akşama kadar dövüşsek bile akşam oturup kardeşliğimizin devam ettiğini kabul etmek zorundayız. Eş, eşe karşı böyle olmalı. Baba evlat ilişkisi böyle olmalı. Atıp kurtulma hakkımız yok bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göklerden gelen bilgi ile bildiği halde münafıkları atıp kurtulmayı denemedi kafir olduklarını yüzde yüz biliyordu üstelik sosyal ilişkisini devam ettirdi münafıkların başı öldüğünde de mübarek cübbesini kefen yapsınlar diye ona verdi ve ne buyurdu bunun ona hiçbir faydası olmayacak ama biz akrabalarının gönlünü alırız dedi hiç örnek almayacağız mı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? Biz her türlü birbirimizin reddiyesini yapabilir, beğenmeyebiliriz, nezaketimizi kullanarak. Ne dedik? Karar verme noktasında değiliz birbirimize karşı. Ben görüşümü belirtiyorum, bu görüş bana göre doğru değil. Size göre doğruysa, hadi buyurun namazımızı kılıp giderimiz. Bana ne senden, senden bana ne, benden sana ne? Deriz. Ama birbirimizin katil kararını verir gibi, Birbirimizle kardeşlik bağlarını sonlandıramayız. Protesto ederiz. Ne deriz? Ben protesto ediyorum. Bu tavrımı, sizin sözümüzü dinlemiyorsunuz. Kafirlere destek oluyorsunuz. Fitne çıkarıyorsunuz. Seni sevmiyorum kardeşim. Yaptığım yanlış ama kafirsin demiyorum. Ölürsem cenazeme gel lütfen. Sen de ölürsen vaktim varsa kimse gitmese ben de gelirim. Kâfir görmüyorum seni çünkü. Kafir görmediğim sürece ki böyle bir hak çok zor, onun kuralını koyduk. El müminün ve el bağlı müminler birbirlerinin kardeşleridirler Allah buyuruyor. Dostlarıdırlar buyuruyor. Yani müminler müminlerin dostlarıdır buyururken Allah içkiciler hariç, filan partiye oy verenler hariç, öbür tarikattakiler hariç böyle kurallar mı getirdi? bu ayet indiğinde, bu hataların büyük bölümünü yapıyor da ı Kiram'ın bir bölümü. Ama buna rağmen, asıl o zaman zaten, kardeşliklerinin devam etmesi gerekiyordu. Burada kardeşlerim, çok ince, hassas, ağır bir konuyu dile getirdim. Sabır ayarlarımız bozuldu, birbirimize sabredemiyoruz. Sabır sadece, İmam Zamm-ı Sure'yi uzun okuyor sabah namazında ona mı sabretmektir? Sabır sadece kolum ağrıyor ona mı sabretmektir? Sabır sadece bizim çocuk çok geç büyüyor ona mı sabretmektir? Kardeşliğimizin korunması için, İslam ümmetinin bir arada durması için, yapmamız gerekenlerin zorluğuna karşı da sabır, sabır değil mi? Evet o da sabır. Bu sabrımız bir yüz senedir yaklaşık olarak bozulmuştur. Ayarlara, bu ayarlara geri dönmek zorundayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.